Yol yursa elinde liderlik bu bir nişan Karanlıkta bir meşale ruha huzursuna Ne rütbedir fani olan ne de geçici bir şan Gönüllerde yaşayan ebedi bir destan Lider o kaptan ki bilir denge kurar her an Vicdanında taşır yükü olur derde derman basiret de yol alır o aşar her bir tufan Yüreğimde şefkat ile olur halka kalkan Riyaset bir lütuf değil Beklenmez bir ihsan, irfanla azinle yürür olur kamil insan Sorumluluk ziynetidir, en kıymetli mercan Kararları isabetli, keskin zekası burhan Tarih fısıldar gerçeği, lider kalde sultan Menfaat millet olan bulur şerefi şan Fedakarlık öz mayası, cömertliktir her yan Vazgeçişle yücelir o, olur gönlere van Ça değişir hızla döner bu çarkı devran Yenilikte çığırı açar olur bilge lokman Vizyonuyla tutuşturur sönmez bir ateşi can Taklit eden gölge kalır oysa lider bir umman Yönetim her meydanıdır fikir ister her zaman Stratejik öngörüsüyle geleceği kuran Etrafına toplar bilge ehil sadık yaran iki göğe aldırınca tecelli eder rahman bir afet ayağı kaydırır Olma ona kurban tevazuyla yükselirsin Bulursun her anamam En uzat ki kalksın düşen, Gelişsin vahı bostan Hizmet ile güçlenirsin Budur asıl olan ferman Öncelikler hikmet ister Sıralanırsa şayan Dinlemek kalbi şifadır Açılır sırrı nihan. Potansiyeli keşfeder o Olur cevhere kanan Gayretleri birleştirir Zafere koşan aslan Her mihnette bir lütuz gör Zorlukta bir imkan Akıl ile cennet olur Cehennem olsa mekan Emellerin yıldız olsun Bakışın nurlu her an Ölümsüz bir eser bırak Geçip gitmesin zaman Değerini biz bırak bir nişan, nedeniyet binasına sen de ol bir sütunşan Yük olma hiç kimseye, olma alnında yaman Tömert ol ki açılsınlar, sana gök kapıları canan Sonuca odaklan herden, gayen olsun pek yaman Geçmişten al dersin ki olmasın sonun hüsran Ekip ruhuyla yürürsen, aşılır her sarp yaman Güven ile bina kurulur, sarsılmaz hiçbir zaman Hayal kurmaktan usanma, olsun bir payan. cesaretle eyleme dök olmasın sonu hüsyan önce nefsini eğit ki sonla olasın cihan aran ilhamınla yetişsinler nice yiğit pehlivan Duygulara kapılma hiç, liderlikte bu ziyan Değerlerle kanatlanır ilhamla coşar her yan Şahsiyetin temel olsun, stratejin de her an ikisiyle tamam olur, o muhteşem kahraman Vizyonunu anlat kalpten, duysun onu her bir can iletişim köprüsüdür, bağlar seni her insan Eylemlerin ilham versin, artsın bilgi irfan işte o an gerçek lidersin, sana selam ey şanlı hakal